Krizin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Yuvam Dünya Derneği Türkiye'de iklim krizi algı araştırmasının 2023 yılı sonuçlarını açıkladı. Konda araştırma toplumun iklim değişikliğine dair bilgi seviyesini, görüşlerini ve davranışlarını ölçtü. Araştırma kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele konusunda toplumun hala hazırdaki durumu. Farkındalık, kırılganlık, sorumluluk ve pratikler konu başlıklarında değerlendirildi. Yuvam Dünya tarafından Ekim 2022'de gerçekleştirilen araştırma ve Ocak 2023'te sonuçlanan rapora göre çevre sorunu denince toplumda en çok akla gelen sorunlar hava kirliliği, çevre ve doğa kirliliği, çöp ve atık sorunu. Her 4 kişiden 3'ünün aklına kirlilik sorunu geliyor. Toplumun diğer pek çok kesimi gibi her 10 gençten 9'u iklim değişikliği konusunda bireysel olarak sorumluluk alması gerektiğine inanıyor. Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Koca Buyuk, araştırma kapsamında farkındalığımızın yüksek olduğunu, diğer bir yandan toplumda iklim krizinin olumsuz etkilerinden haberdar olan kesimin bu etkilere ve bireysel olarak neler yapabilecekleri hakkında bilgi eksiklikleri olduğunu görüyoruz dedi. Biz de ekleyelim burada gerçek sorumlu fosil yakıt başta olmak üzere büyük şirketler ve halk onların harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor bireysel çabaların ötesinde. Öte yandan iklim değişikliği konusunda şirketlerin de ürünlerinin çevreci olması konusunda şişirilmiş iddiaları olduğu ve küresel ısınma konusunda bilinçle beraber bu konuda giderek arttığı ortaya kondu 2020 yılındaki bir Avrupa Birliği araştırmasına göre çevreci ürünlerle ilgili iddiaların %53'ü muğlak, yanıltıcı veya kanıtsız. Otoriteler aynı yıl yapılan başka bir araştırmada yeşil firmalarla ilgili iddiaların %42'sini yanlış ve yanıltıcı bulduğunu belirtti. Mart ayında uygulamaya girecek olan yeni yönetmelik firmaları yeni çalışma koşullarına razı gelmeye zorlayacak ve Avrupa Tüketici Örgütü üretimde yeşil politikaların artması için Otoritelerin piyasa gözlemlerinin sıklaştırılmasını desteklediklerini söyledi. Fakat Avrupa Tüketici Örgütü yöneticisi Monique Goyens gelecekte bir Avrupa Birliği yeşil üretim yasası yalnızca uygulandığı kadar iyi olacak diye ekledi. Ve otoriteler düzenli olarak ekoloji dostu üretim iddialarını kontrol etmeli, raporlarını kamuya açık olarak paylaşmalı ve tüketiciyi yanlış yönlendiren şirketlere ceza kesmeli diyor Goyens. İklim dostu ve karbon nötr gibi lafların piyasadan tamamen silinmesi gerektiğini söyledi. O göre göre yeni yönetmelik en spesifik ve geniş kapsamlı olacak şekilde yeşil üretim iddialarının ne olduğu ve bunlara nasıl uyulacağı konusunda net tanımlar ve isabetli kriterler içerecek biçimde olması için hazırlanıyor. Yönetmelik firmaların yeşil iddialarını kanıtlamak için ürünlerin çevreye tüm etkilerini analiz edecek standart bir sistem geliştirmeyi ve bu verilerin kamuya QR kod ve internet siteleri gibi yollar ile açıklanmasını içeriyor. Bir günden Aycan Karadağ'ın haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırımlar ve İşletme Genel Müdürlüğü, Muğla'nın Bodrum ilçesinin Türkbükü mahallesinde halk plajı yapmak için çalışmalara başladı. 37 milyon 888 bin liraya yapılacağı duyurulan proje, nitelikli doğa koruma alanı ve arkeolojik sit bölgesinde kapsayan 30 bin, 981 metrekarelik alanı kapsıyor. Öte yandan halk plajının yapılacağı bölge ise fokların yaşam alanı olarak biliniyor. MUÇEP Bodrum üyeleri ise projenin yapılacağı alana giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından alanda büyük tahribat yaşandığı ifade edildi. MUÇEP Bodrum eş sözcüsü Mirbahattin Demir, bölgede ciddi bir tahribat yapıldığı görülüyor. Ayrıca alanın kıyı çizgisinin Değiştirilmeye çalışıldığını da tespit ettik. Nesli tükenmek üzere olan fokların yaşam alanlarını yok etmeye çalışıyorlar. Bu konuda gerekli şikayetlerde bulunacağız diye konuştu. Bölgede marina projesi yapılacağına dair de duyum aldıklarını söyleyen Demir, bize gelen bilgiler alanın daha önce çizilmiş bir marina projesi olduğu yönünde. Bu çok ciddi bir iddia. Konu hakkında detaylı bilgiye henüz ulaşamadık ama alanda halk Plajından daha büyük bir çalışma olduğu görülüyor. Konunun takipçisi olacağız dedi. Evrenselden Zeynep Çöloğlu'nun haberine göre Mimarlar Odası Ankara Şubesi UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Kapadokya ve Nevşehir Kalesi ve Çevresi'nin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yenileme alanı olarak belirlenmesini yargıya taşımıştı. Danıştay 6. Dairesi Nevşehir Kalesi ve Çevresi'ni kapsayan alanın 5.366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkındaki kanunun ikinci maddesi uyarınca yenileme alanı olarak belirlenmesine ilişkin. 31.002 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 7 Ocak 2020 tarih ve 2035 sayılı cumhurbaşkanlığı kararını iptal etti mahkeme ve mahkeme cumhurbaşkanlığı kararı kamu yararına ve hukuka aykırı dedi. Kültürel değerleri ve doğal güzelliğiyle dünyaca ünlü olan Nevşehir'in müthiş bir tarihi şehir kimliği var. Sokak sokak taştan yapılmış bir Osmanlı kenti olan Nevşehir, sadrazam damat İbrahim Paşa zamanındaki yoğun imar faaliyetleriyle taşın ruhuyla örülerek mimari anlamda zenginleşmişti. Ancak bu tarihsiz tarihi kentin büyük bir bölümü beton sevdalısı belediye başkanı tarafından Taş üstünde taş bırakılmayacak şekilde yerle bir edildi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.